يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا الله حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham inna الله كان aleykum raqib inna allaha kana aleykum raqiba emma ba'd fa astagal hadithi kitabu Allah vah khajral hadji hadji muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem vashara lumoru muhtefatuha vakulla في النار vakulla dalala değerli kardeşlerim bu haftaki siyaset sohbetimizin 33. konu ve 70 için 70. dersindeyiz. Elhamdülillah bugüne kadar geldik. 73'ün 70. 70. derste inşallah geçen haftaki işlediğimiz konunun dersi nedir, neticesi nedir onu söyleyeceğim. Geçen haftaki konu neydi? Geçen haftaki Konumuz Bedir Savaşı'nın akabinde gerçekleşen şeyler ve Mekke ehli müşriklerin helaka, hezimete uğraması ve bununla ilgili bazı şeylerden bahsetmiştik. Şimdi o bahsettiğimiz konulardan elde edeceğimiz dersler neler? 4 madde şeklinde onu göreceğiz. Birincisi değerli kardeşlerim. Savaş Nefislere Hoş gelmez Yani nefis insan nefsi savaştan Kandan Hoşlanmak yani kandan Savaştan belaya kalmaktan Hoşlanmak savaştan hoşlanmak Lakin Allah azze ve celle Savaşı Savaşı Bu ümmet için bir izzet yapmıştır Tabi yeri geldiğinde Aynen Bedir'de Olduğu gibi yani Bedir'de Allah Azze ve Celle müminlere o savaşla, o cihad ile bir izzet vermişti. Onların güçleri, kuvvetleri, şerefleri, şanları, faziletleri artmıştı. Gerek kendisine seçip aldığı şehitlerle gerekse de geriye kalan gazilerle Allah Azze ve Celle ümmeti izzetlendirmişti. Şereflendirmişti. Onun için bu yeri geldiği zaman Güçlü olunduğunda özellikle. Bakın e, savaş, cehad Medine'de. Müslümanlar Medine'de iken oldu. O zaman başlatıldı. Mekke'de iken aleyhissalatü vesselam bir savaşa kalkışmadı. Neden? Çünkü bir güç ve kuvvet elde edildi Medine'de. Yani kafirlere ko karşı konulabilecek bir güç oldu kuvvet ve silah elde edildi. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam savaşa karar verdi. Daha doğrusu Allah Azze ve Celle savaş emrini verdi. Onunla ilgili ayetleri okumuştum. Onun için burada vurgulamak istediğim özellikle savaş için cihat işi Müslümanlar zayıfken, orduları zayıfken, güç ve kuvvetleri zayıfken değil, aksine güçlü iken kuvvetli iken. Zayıfken Müslümanlar Bir şey başlatırsa, bir hareket başlatırsa bu onların aleyhine olacak. Bu tüm Müslümanların yani hepimizin aleyhine olacaktır. Bir fitne ortamı meydana gelecektir. Mallar telefon olacak. Irzlar, namuslar kirlenecek. Ve kanlar haksız yere aktaracaktır. Bu da son derece tehlikeli. En büyük alan birisidir. Onun için bir Yeri ve zamanı gelmeden hiç kimse bu işe kalkışmamalıdır. Zaten bu işe karar verecek sadece ve sadece ulemadır. Rabbaniyûn dediğimiz, Rabbani alimlerdir Onun dışında kimsenin karar verme yetkisi yok. Bu savaş işi basit bir iş değil. Cihad işi basit bir iş değil. Karşında adam öldürüyorsun, kan döküyorsun. Ve karşıdaki insanın malını, canını, kanını, ırzını, her şeyini helal sayacaksın yani. Onun için bu basit bir iş değildir kardeşlerim. Tekrar tekrar özellikle vurguluyorum. Abdurrahman Said'i rahmetullah aleyhin tefsirine baktığımız zaman Bakara suresindeki biraz sonra okuyacağım ayet-i kerime de 216'da Müslümanların zayıf olduğu halden bahseder. Ona işaret eder. Müslümanlar zayıf olduğu zaman bu işe kalkışmazlar. Cihat güç işidir, kuvvet işidir. Evet. Allah subhanehu ve teala bu şekilde güçlü iken, <gülüyor> kuvvetli iken savaşı farz kılmıştır. Bu haldeyken işte hoşlanmamazlık kerih görme iyi bir şey değil. Onun için Allah-u Teala kutube aleykumul ghtali kutube aleykumul ghtali ve huve kurhullakum Savaş size kerih gördüğünüz halde, hoşlanmadığınız halde yazılmıştır. Yani farz kılınmıştır manasına. Kutube, burada farz kılınmıştır manasına gildi. Ve asa'en tekrahu şey'en ve huve khayrun lekum Belki Hoşlanmadjiniz bir şey sizin için hayır olabil. Ve asa en, en tehib bu şeyen ve huve şerru lekum. Ve sevdiğiniz, hoşlandığınız, hoşlandığınız bir şey de sizin için şer olabilir diyor. Bu savaş için gelmiş bir ayet ama manası umumdur. Delalet ettiği yer birçok şeye delalet eder. Çoktur delaleti. Onun için insanın başına savaşın dışında hoşlanmadığı bir şey geldiği zaman hemen levetmemeli yani kınamamalı. Hemen kötü söz söylememeli, tan etmemeli, yaralayıcı şeyler konuşmamalı. Korkulur ki ağzından Allah azze ve celle'nin kaderiyle ilgili bir kötü söz çıkabilir. Onun için hoşlanmadığınız şey sizin için hayırlı olabilir hoşlandığınız, istediğiniz bir şey de sizin için şer olabilir. Bunu biz bilmiyoruz. Onun için Allah Azze ve Celle ilmi, bilgiyi kendisine nispet ediyor ayet-i kerimenin devamında. وَاللّٰهُ يَعْلِمُوا وَاَنْتُمْ لَا تَعْلِمُونَ Allah bilir, siz bilemezsiniz. وَاللّٰهُ يَعْلِمُوا وَاَنْتُمْ لَا تَعْلِمُونَ Ne demek? Yani şerrin içerisinde hayrin olacağını, hayrin içerisinde şerrin de olabileceğini Allah bilir, siz bilemezsiniz. Diyor. Bizim bilgimizin dişinden Allah Azze ve Celle yegane ilim sıfatıyla muttasıf, yani sıfatlanmıştır. Öyle bir özelliği var. Alim sıfatı var. Her şeyi, her şeyi biliyor. Bu bilgisi sonsuzdur. İnsan hiçbir şekilde bunu aklıyla kavrayamaz. Onun için burada bize teslimiyet düşüyor. Yani şerli gibi gözüken şeyler bazen hayır olabilir. Dolayısıyla istediğimiz, arzuladığımız, bu da olsun dediğimiz şey olmadığı zaman Biz onu şer adetmemeliyiz. Belki bizim için hayırdır. Aman iste, istemiyoruz. Böyle gelmesin bize. Ötelediğimiz şey de bizim için hoşlanmadığımız bir şey de bizim için hayır olabilir. O başımıza geldiği zaman ona sabretmek gerekiyor. O dönemde Bedir Savaşı'nda ve Bedir Savaşı'nın öncesinde Müslümanlardan bazıları işte savaşı kerih görmüşlerdi. Onlar Ebu Sufya'nın kervanını ele geçirmek, onun içerisindeki manları elde etmek istiyorlardı. Bu amaçla çıkmışlardı ve Kureyşli kafirlerle yani savaş için hazırlanmış donatılmış tecrüphatlarını almış, her türlü ağırlıklarını almış bir orduyla karşılaşmak istemiyorlardı. Bazı ümürler kervanı ve manları savaşa tercih etmişlerdi. Allah Azze ve Celle onların bu halinden kema ahrecake rabbuke min beydike bil haqqı onların bu hali diyor, ileride de inşallah bahsedeceğimiz üzere ayetin yukarısı ganimetlerle alakalı bir şey. Yani bu müminlerin, bazı müminlerin hali diyor, şöyledir, şunun gibidir Rabbin seni hak ile evinden çıkardığı gibi ve inne feriqen münel müminine lekârihun o Medine'den çıktığınızda müminlerden bir grup bir taife hoşlanmıyordu yani savaşla karşı karşıya gelmek müşrik ordusuyla karşı karşıya gelmek istemiyordu bundan hoşnut değildiler bu ganimet malları hususunda davranan kimselerin hali de böyleydi. O ganimetlerle ilgili meselelere, taksimata ve ahkama yani hükümlerle ilgili şeylere inşallah bir dahaki hafta değineceğiz. Burada işaret edilmek istenen müminlerden bir grup yani savaşa çıkılmasını hoş görmüyordu. Bundan bahsediyorum. Oysa ki başlıkta da söylediğimiz gibi alacağımız dersin başlığında ifade edildiği gibi savaş hoşlanılmasa da Allah Azze ve Celle'nin bir şeriatıdır. Yerine geldiği zaman şeriat kıldığı bir şeydir. Yerine geldiğinde mekanı yeri oluştuğunda mutlaka mutlaka gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ve bunda birçok hayırlar var. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ümmetin izzeti, ümmetin şerefi söz konusu. Onun için aleyhisselatü vesselam Enes'ten rivayet edilen bir hadiste sahih-i müslümde diyor ki insanların en hayırlısı atının dizginini böyle tutmuş atının dizgininden böyle yakalamış ve o atın üzerinde uçarcasına koşan savaş için bir ses işittiği zaman bir nida iş, işittiğinde veya harp için böyle uçarcasına koşan savaşı arzulayan ve temennisi zannettiği yer arzuladığı yer ölüm olan kimse hayırdadır diyor. Yani Allah için tamamen kendisini Allah'a adam böyle bir savaş böyle bir cihat olduğunda kendisini feda edebilecek bir konumda. Yahutta ikinci bir adamdan bahsediyor, bahsediliyor. Bu işte bizim çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Yahutta bir adam ki tepelerden bir tepededir. Yani arazilerden bir arazide böyle az bir koyunla beraberdir, onların çobanlığını yapıyordur yahut vadilerden bir vadi içerisinde koyunlarla beraberdir yani koyun otlatıyordur o adam namazını kılar, zekatını verir ve yakın gelinceye kadar yani ölüm gelinceye kadar Rabbisine ibadet eder. İşte bu insan hayırda der diyor Sübhanallah. Kardeşlerim cihadın dışında yapılması gereken insanın sağlam bir imana sahip olması ondan sonra namaza devam etmesi namaz çok önemli bir şey ve vaktinde kılınması gerekiyor bu insanın hayırlı olduğunu söylüyor zekat üzerine farzlar zekatını verecek ve diğer gücü yettiği salih amelleri yerine getirecek hatta Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde Hicir suresinin sonunda Yakın yani ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et diyor. Yani hayata göz düm oluncaya kadar ibadet ibadet niyeti olması gerekiyor. Salih ameller işleyebilmek için insanın arzulaması, bunu temenni etmesi gerekiyor. Çünkü allah Teala bunu emrediyor. Yani yakin sana gelinceye kadar, ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet. Önce farz olan şeylerle, sonra gücün yettiği şeylerle, salih amellerle Rabbine ibadet. Çünkü bu Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Hakkullaha alel ibadih eyyâbuduhu velâ yüşrikû bihî şeyâ. Allah'ın Kullar üzerindeki hakkı, kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona şirk koşmamalarıdır. Allah Azze ve Celle bizden ibadet ama sadece kendisine halis kılınan bir ibadet istiyor ve Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine muafık uygun bir amel yapmamızı istiyor. Onun için kardeşler, sonsuza dek yani ölünceye kadar ibadet üzere, salih amel üzere hareket etmeyi, bu niyet üzere olmay Allah güzel nasip etsin. Yani bir insan misal vereyim biraz da anlaşılsın. Kur'an okumak istiyorsa bunu ölünceye kadar okuyacağına niyet etsin. Ölünceye kadar okumak istediğini içinden geçirsin. Bir şeyleri ölünceye kadar böyle sureleri olsun, hadisleri olsun ezberlemeyi içinden geçirsin. Onun için Vesselam, bir hadiste Savaş etmeyen, gaza yapmayan yahut da bunun niyetini içinden geçirmeyen bir kimse cahili ölümü üzere ölmüştür diyor. Neden savaş? Çünkü İslam'ın zirve noktası. Bu bizden isteniyor, talep ediliyor. İçinden geçireceksin. Yani insanın içinden geçirdiği kötü şeyler yazılmaz. Onu amele dökmediği sürece, onun üzerinde ısrar etmediği sürece. Çünkü hadis var bu konuda. Aleyhissalatü vesselam böyle beyan ediyor. Es-sadıq, doğru sözlü, vel mestuq, sözü tasdik edilen, el-emin, emin sıfatına sahip, aleyhissalatü vesselam böyle söylüyor. Dolayısıyla ki bir kimsenin niyeti salih amel olmalı. Yapamasa da buna niyet etmeli. Bundan dolayı ecir var. Vallahi var, billahi var. Çünkü aleyhissalatü vesselam böyle diyor. Bir insan... Biri içerisinde bir iyiliğe niyet etse ona onda bir ecir vardır diyor. Yaptığı zaman o ecir artık başlıyor ondan itibaren. Artıyor, artıyor, artıyor. 700. 700'den sonrasını Allah-u Teala biliyor. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Çünkü 700'den sonrası da var hadiste geldiği üzere. Elhamdülillah. Onun için biz kalbimizi Allah'a verelim. Şu kalp Allah'a yakın olması gerekiyor. Allah Azze ve Celle'ye yakın olabilmesi için de hep Allah'ın istediği, murad ettiği şeyleri yapabilmek için gayret göstermek ve kalbi ona doğru yöneltmek gerekir. Bu çok önemli. Geçen dersimizde hocamız anlattı 99 kişi öldüren katil adamdan bahsetti. Bu kısa meşhurdu. Özellikle çocuklarımıza yaz kurslarında anlattığımız bir kısa çok önemli. Hocamızın da ifade ettiği gibi birçok fıkıh var. Burada ben Bir şeye değineceğim. Adam orada dikkat ederseniz iyilerin, salihlerin olduğu yere yöneliyor. Yöneliyor. Ondan sonra vefat ediyor bakın. Yani hiçbir şey yapmıyor bakın daha. Salih amel adına bir şey yapmıyor. Orada vefat ediyor. Yani yöneldiği taraf, niyetlendiği taraf çok önemli. Hayır için, tövbe için, günahlarından geri dönmek için, salihlerle beraber olmak için ne yapıyor? O tarafa yöneliyor ve o niyeti o yaptığı iş onu kurtarıyor Allah'ın izniyle. Bu çok önemli yani. Hayra yönelmek. Birbirimizi hayra teşvik etmek. Hayır için niyetlenmek. Allah için niyetlenmek. Bu inşallah insanın diri tutacaktır. Ölüm gelinceye kadar bir şeyler yapmasına sebep olacak. Allah Azze ve Celle bundan mahrum eylemesin. Bu Müslüm'ün rivayet ettiği hadisin hakimden bir şahidi var. Hakim Müstedirek'te. İbn-i Abbas radiyallahu anh'dan geliyor hadis. Fitneler içerisinde insanların en hayırlıları az önce söylediği gibi atının dizginini tutmuş, düşmanın peşinde giden bir adam Onlara korku korkutu onlar da o adamdan korkardı diyor. Yani o kadar cesaretli ki Bu insan Allah için kendisini feda eden bir insan. Yahut da yahut da bir vadiye çekilmiş, yani bir, bir çöle çekilmiş, yalnız bir yere çekilmiş vadinin içerisine e, çöllerde yaşayan insanların konumunu düşünelim veya köylerde o gibi bir yere Allah'ın hakkını eda eden kimse bu insan hayırdadır veriyor. Allah'ın hakkını eda etmek çok önemli. İnsanların bizde hakkı var ama Allahu u Teala'nın hakkı eda edildiği sürece asıl yani hak sahibine hak verilmiş oluyor. Ondan sonra tabi geriye kalan kulların hakkını vermemiz gerekiyor. Üzerimizdeki haklarını. Onlardan mesela birkaç tanesini söyleyecek olursak Müslüman'ın Müslüman üzerinde hakkından bahsediyor aleyhisselatü vesselam. Beş tane hakkı var. Bu hakların yerine getirilmesi gerekiyor. Onun için toplum olarak yaşıyoruz. Onun için cemaat olarak yaşıyoruz. Selam verdiği zaman selamını almak. Kapşurduğu zaman yarahmukallah demek. Hastalandığı zaman ziyaret etmek. Öldüğü zaman cenazesini takip etmek ve davet ettiği zaman davetine icabet etmek. Yine Sunan İbn Mace'nin Hasan'da sened rivayet ettiği hadiste kardeşler Diyor ki, ene hissanatü mesela kim Allah yolunda akşam ile öğle arası, öğle yine akşam arası yürürse, yani mesafe kat, ed kat ederse kendisine isabet etmiş oğulu olan böyle tozlar, toz zerrecikleri kıyamet gününde onun için bir misk olacak diyor. Misk ise çok değerli bir şey insanların hoşlandığı insanların onu böyle kokladığı zaman kendisinden geçtiği bir koku misk, çok değerli bir koku Gerçe gerçeği de şu an e çok zor bulunan bir koku yani herkesin elde edemeyeceği bir koku yani bu kadar Allah Azze ve Celle Allah yolunda gayret eden mesafe kat eden kimseye bu değeri bu kıymeti veriyor Evet. İkincisi elde edilecek derslerden ikincisi kardeşlerim melekler ve rüzgar Allah'ın ordularından bir ordudur. Allah Azze ve Celle onlarla, meleklerle ve rüzgarlarla müminlere yardım eder. Kafirleri de, azgınları da, taşkınları da helak etmiştir rüzgarlar ve meleklerle. Lut Aleyhisselam'a gelen meleklerdi biliyorsunuz. Allah'ın emrini getirmişlerdi ve helak etmişlerdi. Bir kavim rüzgarla hem de soğuk dondurucu rüzgarlarla helak olmuştu. Hangi kavimdi o? Ha? Efendim? Hatırlıyor muyuz? Ha. Ad kavmi so dondurucu fi rihin sarsara Dondurucu soğuklarla, böyle rüzgarlarla helak olan kavim. Müminlere ise Bedir'de ve ileride anlatacağız. Hendek Harbi'nde ve Huneyn'de allah Teala yardım ediyor. Rüzgarla. Bezzar'da rivayet edilen bir hadiste kardeşler, ali radıyallahu anh diyor ki, aleyhissalatü vesselam bana ve Ebu Bekir'e dedi ki, sizden birinin yanında Cebrail, diğerinin yanında da Mikail var diyor. İsrafil ise meleklerin büyüklerinden biridir ve savaşa hazırdır yahut da safın ortasındadır, savaş safının ortasındadır diyor. Ama onu sahabeler, o büyük melekleri, sahabeler fark edemiyorlar. Daha önceki hadiste rivayet etmiştik. Cebrail geliyor idi, aleyhisselam, aleyhissalatü vesselama diyor ki peygamberimize, siz diyor, Bedir'de bulunan kimseleri nasıl ad addedersiniz, kimlerdir onlar? O da diyor ki, bizim hayırlılarımız, yani iyilerimiz Bedir'de bulunmuştur deyince, işte diyor, meleklerden de en hayırlıları, obediye da konumlanmıştır O büyük dört büyük melekten üçünün adı zikredildi. Zikredildi. Cebrail, Mikail, İsrafil aleyhimüsselam. Bu kadar değerli melekler geliyor. Şimdi bu hususta Hafiz bin Hacar rahmetullahi aleyh Takiyiddin Sübki'den rivayetle diyor ki Savaştaki bu meleklerin yardım etmesinin hikmeti nedir? Hem de Cebrail'in bir kanadının tüyüyle o müşrikleri def edebilecekken bir kanadının tüyü onunla yani müşriklerin tamamı helak olacakken bu kadar meleğin biraz sonra söyleyeceğim her bir büyük melekle birlikte bir bin tane melek var. Bu kadar meleğin bulunmasının hikmeti nedir diye sorulsa diyor, derim ki bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının bir şeyler yapması istenmiştir. Bu Murad edilmiştir. Ve melekler orduya yardım edilecek bir adet ve metot üzere yardım etmişlerdi. Yani yani Onlarla beraber savaşıyorlar dikkat edin. Bir melek bir adamı öldürüyor mesela. Daha önce de söylediğimiz gibi. Üzerine kamçıyla vuruyor, etrafı ne yapıyor? Morarıyor, yeşeriyor. Kafasının üzerine vuruyorlar. Ayette geldiği üzere ellerine parmaklarına vuruyorlar. Yani tabiri caizse teke tek bir dövüş var. Yoksa bir tane bir hareketle belki de hepsi olacak Ama burada bir hikmet var. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem de ashabı bir şeyler yapıyor. Bir şeyler yapsın isteniyor. Sebeplerin sureti, sebeplerin şekillerine değer verilsin. Onlar gözetilsin. Esbab dediğimiz. Yani sebepsiz hiçbir şey gerçekleşmiyor. allah Teala bunu mura ediyor. Allah'ın bir sünneti var. O sünnetini icra ediyor işte burada da. Savaşladık. Melekler yardım ediyor. Ama orduya nasıl bir başka ordu yardım ed ed ederse nasıl bir insan bir başka insana yardım ediyorsa o şekilde yardım ediyorlar yani çok olağanüstü her şey bir anda halletme şeklinde değil ve müminlerden şehit olan oluyor kafirlerden öldürülenler oluyor kaçanlar oluyor İstense, onların hiçbiri Allah Azze ve Celle murat etseydi o bir tane Cebrail'le o kaçanların hiçbiri kaçamazdı. Esir olanların hepsi öldürülürdü. Hiçbir yere kımıldayamazlar. Ama burada sebepler. Sebeplere yapışılması gerektiği, bir şeyler yapılması gerektiği, insanın gayret etmesi gerektiği, bu Nebi olsa da, Peygamber olsa da böyle olması gerektiği anlatılıyor. Allahu Alem. VE BUNLARIN HEPSİNİN DİYOR TAKİYİDDUN SÜBKİ HEPSİNİN VAR EDİCİSİ FAİLİ ALLAHU TEĞALA VALLAHU KHALAKAKUM VEMĞA TAĞMELUN Sizi ve amellerinizi yaratan Allah dedi. Sizi ve yaptığınız işleri yaratan Allah Teala. Evet. Meleklerinkini de öyle Müsned-ı Ebi Ya'la'da gelen bir hadiste ise kardeşlerim Ali radıyallahu anh geliyor hadis yine. Ben diyor Bedir'i kuyusunun yanındaydım. Ve o vakit kuyudan böyle avuçla su alıyordum, su çekiyordum diyor. Bir rüzgar geldi, şiddetli bir rüzgar. Sonra bir rüzgar daha geldi ben böyle bir şiddetli rüzgarı daha önce görmemiştim diyor. Hissetmemiştim. Sonra bir rüzgar daha geldi. Birincisinde Mikail vardı diyor. Ve yanında bin tane melek. Bin tane meleğin içerisinde Mikail var İkincisinde Cebrail vardı. İkincisinde İsrafil vardı. Bin tane meleğin içerisinde olduğu halde bin melekle birlikte üçüncüsünde de Cebrail vardı diyor. Subhanallah. Ebu Bekir, Ebu Bekir radiyallahu anh, aleyhissalatü vesselam'ın sağ tarafında, ben de sol tarafındaydım. Allah Azze ve Celle kafirleri hezimete uğrati ve aleyhissalatü vesselam da beni atının üzerine bindirdi. Bunların istinad-ı sahih olarak yahut hasen olarak gelen ve ravileri sığa olan rivayetler. Allah Azze ve Celle en doğrusunu bilir. Burada bize anlatılmak istenen Ee, meleklerin kesinlikle Bedir Savaşı'na katıldığı ve yardım ettiği ama kime yardım ettiği iman eden, samimi olan sebat eden kullarına yardım ettiği anlatılıyor kardeşlerim. Rüzgarla da Allah Azze ve Celle destekliyor. Rüzgara sövmek rüzgara sövmek küfürdür. Tevhid kitaplarına rüzgara sövmekle ilgili Kitab-ı özellikle rüzgara sevmekle ilgili gelen tehditler o hususta gelen e, hadisler ve onların içerdiği tehditler varit olmuştur. Oralara müracaat etmek gerekir. Rüzgara kesinlikle soyunmaması gerekiyor. Çünkü rüzgar Allah'ın emrindedir. Ve yürsülür rüyaha rüzgarı estirir diyor. Tamamen Allah Azze ve Celle'nin emrindedir. Şiddetli bir rüzgar Korkutucu bir rüzgar Dondurucu bir rüzgar Kavurucu bir rüzgar Ki bu halk arasında isimleri vardır bunların Sam vurmasıdır Ondan sonra e, Poyrazdır Vesaire gibi Kabayelidir bu gibi rüzgarlar Bazen felaket getirir Musibet getirir Bazen de rahmeti getirir rahmetini getirir Her halükarda buna razı olmak gerekiyor Bu rüzgara Kesinlikle taan etmemek yani Kötü söz söylememek gerekiyor Allah'ın emrindedir. Allah Azze ve Celle'nin emriyle hareket eder. Dolayısıyla bize düşen o rüzgara ve getirdiği şeylere getirdiği şeylere teslim olmak, Allah Azze ve Celle'ye teslim olmak ve o rüzgarın da hayrini istemek gerekiyor. Her şeyin bir duası var. Rüzgar estiği zaman Allahümme inni eseluke hayraha ve audubike min şerrihâ e ya allah rüzgarın senden hayrını ister ve şerrinden sana sinedi hatta onun getirdiği şeylerden de allahümme inne es'eluke hayrahâ ve hayra mâ fihâ ve hayra mâ ursilet bih e ya allah o rüzgarın senden hayrını ve içerisindekinin hayrını ve estirdiği şeylerin de hayrını bak sadece rüzgar değil onunla beraber gelen şeylerin de hayrını istiyorum va'udzuuke min şerrihâ ve şerr mâ fihâ ve şerr mâ ursilet bih o rüzgarın şerrinden ve içerisindeki şeylerin şerrinden ve est, onun estirdiği, estirildiği şeylerin şerrinden sana dönerim. Vallahi öyle Allah. rüzgarlar geliyor ki insanın aklını başından gidirecek şekilde. Bunlar hepsi Allah'ın emrinde. Evet bazen de işte böyle yardım olarak geliyor, rahmet olarak geliyor, bereket olarak geliyor aşılama olarak geliyor. Birçok görevi var rüzgarın. Üçüncüsü kardeşlerim, alacağımız derslerden üçüncüsü, ölüler, dirilerin sözlerini, kelamını, konuşmasını, duasını da bunun içerisine dahil ediyoruz. Dua, işitemezler. Selam da bunun içerisindedir. Çünkü selam bir duadı. İşitemezler sadece kafirlerin İmamları, kafirlerin önde gelenleri yani o zamanki Kureyş'in ileri gelenleri e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü işitmişlerdi. Bu da Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine mahsus bir şeydi. Çünkü kendisi ifade ediyor bunu. Nasva Yani o konuda delil var. allah Teala Fatır Suresi'nde Oma yestevül ahyavulem vah. Dirilerle ölüler bir olmaz diyor. Dirile ölü biliyor musun? Aslında burada tefsirlere baktığımız zaman yani <gülüyor> kalbi İslam'a açık olmayan, kati kalpli kafir, kas katı kesilmiş, hidayete açık olmayan kalp, ölü bir kalbe benzetiliyor. Diri kalp ise diri olan kalp ise müminin kalbi. Bu hem bunu ifade ediyor tefsirlerin söylediğine göre hem de gerçekten ölüler şu anki bizim ölülerimiz. Dirilen ölüler birden. Yusmi men yaşa. Allah yusmiu dilediğine işittirir. Yani ölülere bir şey işittirecek varlık sadece Teala. Ve ente fil gubur. Buradaki hitap ente hitabı Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Sen ölüleri işittirici değilsin in, in ente illa Sen ancak nezirsin yani uyarıcısın diyor. Buna rağmen Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sözünü o müşrikler o anda işitiyorlar. Ama o anlık bir mevzudur. Aleyhisselatü vesselama hususleştirilmiş, özel bir yetki veriliyor ona. Ki birçok yerlerde verildiği gibi. Birçok şeyde verildiği gibi. Mesela eşlerinin fazla olması. Ondan sonra diğer peygamberlere verilmeyen şeylerin ona verilmesi ilahi İbni Ömer'in rivayet ettiği Sahih Buhari'da gelen hadiste, daha önce de zikretmiştik aleyhissalatü vesselam, Bedir kuyularının üzerinde duruyor ve diyor ki hel vecedtum me'vada rabbukum hakkâ size Rabbinizin vaat ettiği şeyi gerçek olarak buldunuz mu diyor. Oradaki Bedir kuyularının içerisinde bulunan müşriklerin leşlerine diyor bunu. Hitap ediyor onlara. Sonra da innehumu le'ane yesme'un onlar şimdi işitiyorlar diyor. Onlar şimdi işitiyorlar. Ayşe radıyallahu anh'a bu olay anlatılınca o ne diyordu? Nebi aleyhissalatü vesselam onlar şimdi işitiyorlar ve benim söylediğim şeyin hak olduğunu biliyorlar diyor. Hak olduğunu biliyorlar. Sonra da ayet-i kerime-i ediyor Ayşe radıyallahu anh'a inneke la tüsme'ül mevtâ sen ölülere işittiremezsin diyor. Diyor ki müellif bu Ayşe radıyallahu anh'ın sözünün manası buradaki konuşma olayı, ölülerle konuşma olayı Aleyhisselatü Vesselam'a mahsustur. Bu bunu ifade eder. Çünkü Allah Azze ve Celle, bu konuşmayla, bu Bedir'in ileri gelen o taahhutlarının, zalim kimselerinin, rezil rüsvay olmasını murat etmiştir. Yani dünyadan gelen bir ses ile, hem de peygamberin sesi ile, onları tekrar bir daha rezil ve rüsvay hale getirmiştir. Allah Azze bunu murat etmiştir. Bundan dolayı da aleyhisselatü vesselam ane onlar şimdi işitiyorlar diyor. bak İşitecekler manasına değil ileride. Devamlı işitirler manasına da değil. Onlar şu anda işitiyorlar. Yani şu anda benim söylediğim sözün hak olduğunu dinin hak olduğunu işitiyorlar ve idrak ediyorlar manasına geliyor. Evet. Hatta Ömer radıyallahu anh ne demişti? Bir başka rivayette ey Allah'ın Resulü yani ruhu olmayan, canı olmayan cesetlerle mi konuşuyorsun? Nedir bu konuşman demişti. Bir başka rivayette ey Allah'ın Resulü nasıl işitebilirler, nasıl cevap verecekler leş oldukları halde demişti. Aleyhisselatü vesselam onlara ne dedi? Ömer radıyallahu anh Ve bunu soranlara, etrafındaki kimselere, onlar sizin işittiğinizden daha iyi işitiyorlar, diyor Subhanallah. Sizin duyduğunuzdan, benim sözümü duyduğunuzdan daha iyi duyuyorlar. Çünkü onlar bizim halkımızın arasında dediği gibi, denildiği gibi, biz yalan dünyadayız, onlar gerçek dünyadalar. Hakikat orası çünkü. Ahiret. Evet. Dolayısıyla, Katade'nin de söylediği gibi Allah Azze ve Celle, onları işitmeleri için, duymaları için diriltmiştir. Onları azarlamak için, hakir görmek için, onlardan intiham almak, pişmanlık ve ziyan için onlara tekrar e, diriltmiştir. Onlar o anda işitirlerdir diyor. Demek ki bu ayetle hadisi, Ayşe validemizin sözünü böyle anlayacağı, bu konular Özellikle mealciler tarafından tartışılıyor, konuşuluyor, hatta e, kendi aralarında kalmayıp bizim kardeşlerimize hadise karşı, sünnete karşı muhabbeti, sevgisi olan, aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine karşı, sahabesine karşı muhabbeti olan insanlara bunu bir fitne olarak atıyorlar. Böyle bir hadis olur mu diye. İşte bunların akıllarının kasır, eksik olduğundan, Anlayamadıklarından, delilleri bir araya getiremediklerinden, ilim ehline bakmadıklarından kaynaklanıyor. Hadisler arasında bir tenakus yok. Hadisin ayetle bir çelişen tarafı yok. Çünkü aleyhisselatü vesselamın sözü, ayetleri açıklayıcı, tefsir edicidir. Allah Azze diyor bunu. Biz sana zikri kendilerine açıklayasın diye zikri indirdik diyor. Nah'ın suresi 44. ayet-i kerime. Evet. Dördüncü ders ve sonuncu ders kardeşlerim. Şüheda yani şehitler tekrar ruhlarının, canlarının bedenlerine iade edilmesini Allah yolunda bir kez daha öldürülmeyi arzu ederler. Neden? Rablerinin kendilerini güzel bir karşılayışla karşılamasını gördükleri için, bunu idrak ettikleri için bunu istiyorlar. Yani hakikati görüp allah Teala'nın ikram ve izzetini fark edeyince tekrar o yolda öldürülmek istiyorlar. Bedir şehitleri 18 kişi idi. Geçen haftalarda 14 kişi dedim ben size. E, Siyer'de Siyer kitaplarının bazılarında Seyfir Rahman Mübarek Fuhri'nin tercümesi de var o kitabın. En güzel Rasul En Güzel Örnek adlı kitapta 14 kişi olarak zikredilmiş. Ancak 18 kişi olarak zikredilmesi, anlatılması daha uygun. Ben özellikle o kitaptan size aktarmıştım 14 kişi diye. Ama burada 18 kişi diyor, bir tane de hadise dayandırıyor. Bu hadiste de ben ilk defa karşılaştım. Onun için 18 kişi olması daha uygun. İlm Allah Azze ve Celle katında. Yani en doğrusundan Allah-u Teala bilir. Şimdi bu 18 kişi bedenlerinin cesetlerine tekrar iade edilmesini arzuluyorlar. Tıpkı Uhud Savaşı'ndakiler gibi. Uhud Savaşı'nda gelecek. Orada artık ayet geliyor. Nas geliyor. Sahabenin bir tanesinin babası vefat ediyor. Cabir'in babası onun babası hakkında ayet geliyor. Ali İmran suresindeki ayetler. Oraya geldiği zaman anlatacağız inşallah. Orada da şehitler tekrar bedenlerinin ruhlarına ruhların bedenlere iade edilmesini Allah yolunda öldürülme istiyorlar. Burada da aynı şekilde. Neden? Az önce de ifade ettiğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin ikram, izzeti güzel bir kabul, kabul edişle ve karşılayışla karşılamasından kaynaklanıyor. Tabarani'nin Abdullah İbni Mesut'tan'ın ayet ettiği hadiste bakın şöyle diyor. Diyor ki, Abdullah ibn-i Mesir radiyallahu anh, muhakkak ki, Asulullah aleyhissalatü vesselamın ashabından Bedir günü öldürülen kimseler 18 kişiydi, diyor. Evet. Yani. Allah azze ve celle onların ruhlarını cennette gezinen yeşil kuşların içerisine koydu. Onların kursaklarına yerleştirdi. Ve bu hal üzereyken onlara şöyle bir bildiride bulundu, diyor. Dedi ki, Ey kullarım, Ya ibadim, Ma teştehi una. Ma teştehi una. Ne istersiniz? Yani ne arzularsınız? Hani anlatılıyor ayet-i kerimelerde, onların canlarının çektiği şeyler var. İşte burada da ifade aynı. Ne ister canınız? Canınız ne çekiyor? Ona diyorlar ki, Fakari ya Rabbena, Hel fevga hâza şeyun. Bunun üzerinde yani bu güzelliğin üzerinde başka bir şey var mı? Bundan daha ziyade daha üstün bir şey var mı diyorlar. Rabbul alamin onlara 2 3 4 sefer soruyordu. 4.'sünde onlar diyorlar ki bizi bedenleri yani canlarımızı, ruhlarımızı tekrar bedenlerimize geri gönder. Geri iade et ve biz tekrar ilk öldürüldüğümüz gibi öldürelim diye öldürülelim, Allah yolunda ölelim diyorlar yani. Allahu akbar. Buna arzuluyorlar şehitler. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> Allah yolunda öldürülen kimselere ölüler zannetmeyin. Bilakis onlar Allah'ın katında diri ve rızıklanıyorlar. Bizim bildiğimiz Dünya gözüyle dirilik değil. Dünya haliyle dirilik Allahu Allah-u Teala onlara diridir diyor. Onları rızıklandırıyor. Onlara ikram etmiş. Cennet nimetiyle ikram etmiş. Allah-u Teala onlardan razı olsun. Onları, onların peşine ilhak olmayı, dahil olmayı nasip etsin kardeşlerim. Ayet-i Kerim'e haber veriyor, devam ediyor. فَرَحِينَ بِمَا اَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ Allah'ın lütfundan, ihsanından verdiği şeyle sevinirler. Ve yestebeşirune billezine lemme elhaqu bihim. Kendilerinden. Min kalfihim. Kendilerinden, henüz kendilerine dahil olmayan. Yani kendileri gibi şehit olmamış. Onların arkalarından gelecek kimselere müjdelerler. Ella khavfun aleyhim velahum yahsenuhun. Onlara korku yoktur, üzülmeyeceklerdir diye onları müjdelemek isterler diyor. Yani siz de bizim peşimizden gelin. Size de korku yok. Üzülmeyeceksiniz. Güzel bir sonuçla sonuç elde edeceksiniz diyor. Allah'a okurlar. يَسْتَبْشِرُونَ بِنَعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَدْلٍ Allah'tan bir nimet ve fazileti müjdelemek isterler. ve اللّٰهَ لَا يُدِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Allah ise muhsinlerin güzel davranan, iyi işler yapanların ecrini zayi etmez. Allah muhsulünlerden kılsın. Amin. Özetle kardeşlerim, bu konumdaki bu konumdaki bir insan şehit bir insan, çok mutlu bir insandır Bundan daha mutlu bir insan olamaz. Onun ameline denk gelecek bir amel olamaz. Onun için Allah Azze ve Celle cihadı İslam'ın zirve tepe, en üst noktası yapmış yani. En tepesi olarak nitelendiririm Hadiste böyle geliyor. Ve canına karşı cömertlik, canı feda etmeye karşı cömertlik ise cömertliğin en uç noktası. En böyle feda edilecek tepe noktası, zirve noktası. Ve Allah Azze ve Celle bu şehitler için çok özel bir mekan hazırlamıştır. Özel bir derece hazırlamıştır. Cennette diyor, 100 tane derece vardı. Ve bunlar bu derecelerin şehitlere ait olduğunu söylüyor. Evet. Allah Azze ve Celle, değerli kardeşler, bizlere cihad cihaz savaş gelmeden önce hakkıyla hayırlı insanlar gibi, az önce bahsettiğim gibi, hayırlı insanlar gibi yaşamayın. Hakkıyla Allahu u Teala'ya ibadet etmeyi, onun yolunda ter dökmeyi, böyle onun yolunda emek sarf etmeyi nasip etsin. Vallahi Allah yolunda dökülen ter, Allah yolunda çekilen eza, sıkıntı ve verilen harcamalar, bunlar hiçbiri Allah'a mahsus yapıldığı sürece boşa gitmeyecek. Allah böyle kullarından eylesin. Amin. Bizi samimi kılsın. Kalplerimizi Amin. ıslah etsin. Amin. Bizi katında razı olduğu düşünce, fikir, amel, ihtihad neyse onu bize nasip etsin. Allahu akbar. <gülüyor>